Kardeşlerim muazzez müminler Kainatta muazzam bir nizam var Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde Cereyan ediyor Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz Kaderi inanıyoruz Yani Ezelde Allah Azze ve Celle neyi, nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar biz buna kesin bir şekilde inandık akidemiz bu hal üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki El iman ve an تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ve تؤمن yani Allah'a meleklere peygamberlere ahirete kitaplara iman edeceksiniz sonra kadere inanacaksınız hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek eşya ve hadisede Allah azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor. Bildiklerini levh-i mahfuzu'a yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. O ma ya'zubu 'an rabbik min miskal zerratin fil ardi ve la fi's-sama' ve la asgara min zalik ve la ekbara illa fi kitabim Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük neler varsa Hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. Ma'asabe min musibetin fil ardı ve fi illa fi kitab. Illa fi min an nabraha. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor gelecekse Allah azze ve celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh mahfuz yani o kitabına yazdı. kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor ve ma ne illa inşallah. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridum bi iradetillah. İnsan, Allah'ın iradesiyle bir şeyi dileyebilir. Yani insan, irade-i cüz'iyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüz'i oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. O'nun yaratması ilmine muvafık. O'nun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını lehü mahfuza kaydetti kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak Ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak Camiye gideceğini biliyor Ya da meyhaneye gideceğini Bildiklerini önceden yazıyor Nizam takkuk etsin diye Yani Allah Azze ve Celle insanları mahlukatı icbar etmiyor Onların iradeleri var Kendi iradelerini kullanacaklar Fakat kainatın sahibi Ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor Şimdi kardeşlerim Usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a kendi mahalleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken ''En tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. buyurmuş ''Kadere de inanacaksınız, bu da imanın esaslarından'' buyurmuşlardı Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar Diyorlar ki, bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaraları kurdular Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri, değerlerine galip oldular. Sonra aldılar, bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası diyorlar ki, kaderimiz bu, Allah böyle yazdı. Bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah bi Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Ali selam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz. Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde Doğruları bulma, kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet, onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, Tarih böyle olmayacak, belki camiler olmayacak, belki ezan Muhammediler okunmayacak, belki de ellerinizde kuran Hakimleri olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada, 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Mevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul ül mevakifi makası da okuttular. Taftazani'nin Şerul akaidini okuttular kaderi iman şart dediler yoksa iman olmaz dediler ama teslim olmadılar Sultan Alpaslan kaderi iman etmişti üzerine cübbeyi girdi ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı İşte bu cübbe benim kefenim dedi Yani bu kaderimiz teslim olalım demedi kaderi iman etmişti fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı Dedeleriniz, medreselerinde Kader'i okudular, Kader'e iman ettiler, Mohoc'a gittiler, Kosova'ya gittiler, Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih, Kader'e iman etti, İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kader'e iman etme, onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyükanneleriniz, Büyük dedeleriniz, onlar da kaderi iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken, dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. Dört ağabeyin de Çanakkale'de, şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni dokuz ay karnında taşıyan Annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kaderi iman etmişlerdi ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler Kana arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiye, Muhammedçiye taşıdılar Kadere iman ettiler Fakat evlerine çekilip teslim olmadılar Şuna inandılar yani Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz neden böyle yaptılar? çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor o en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hz. Musa'dan bahsediyor فَلَمَّا el الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ önümüzde deniz arkanızda Firavun'un ordusu işte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz, bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var, teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hz. Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de, onlara meydan okudular, İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor, yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kullnâ yâ nâ rukûnî berdew ve selâmen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek... Onları kuran hakemin Hakim'in dünyasına çekti Kardeşlerim Muhal farz Kaderi iman etmeseniz Eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde Üst üste sorular soru içerisinde Hadiseyi şöyle bir zaviyeden bakın İki tane çocuk dünyaya geliyor Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor, işlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ney? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ney? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı, diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba alayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya eğer sen bu hale şükredersen Çocuklarını kaybeden Baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi Onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek Yok eğer Diğer baba evinde ağlarken Sen piknikten diğerine koşarsan Villalarına yeni villalar eklersen Kam alırsan dünyadan zevk-i sefaya dalarsan Ahiret ona cennet, sana cehennem olacak İki kişi dünyaya gelir biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ney? Görenin üstünlüğü ney? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti. Gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz nasıl izah edebilirsiniz üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız yani bir trenin içindesiniz trenin içerisinde raylarına gidecek nerede duracak o tren bilmiyorsunuz ama trenin içerisinde oturma kalkma yeme içme dolaşma noktasında muhayyersiniz yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma. Yetkiniz de yok, selahiyetiniz de yok. Allah'a imandan kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız. Ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, Ehli sünneti kaderi iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var Suriye'de Hama'da var Dimeş'te var Onlar destan yazıyorlar Onlar izzet abideleri Onlar kadere de iman ediyorlar Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar Ya Mısır cennete dönecek Ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar Peki onlar Neden müzeleri inkar ediyorlar Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fi suresini okuyorlar Mekkeliler şehri terk ettiler Dağa çıktılar Ebabil Ebrehe'nin ordusu geliyor Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya Yıkıldı diye bekledikleri an Sema kararıyor Ebabil geliyor Kuşlar geliyor Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var ve delikanlılar var. kuran Hakim'in bu suresi onlara diyor ki bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince Ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Ese'de zalime eşkıyaya Hz. Kur'an'ı imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye Dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse Şam'daki ehli sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim. Allah emre diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.